Merhaba, yı haftalar Hariçten sanat programındayız açık radyoda. Ben programcınız Chelink. Geçtiğimiz programlarda da birkaç kere yer verdiğim dünyanın bu yılki en önemli sanat gündemi olan Venedik Bienali hakkında bir program yapmak istiyorum. Geçmiş programlarda bu yıl Venedik Biennale'nde Türkiye'yi temsil eden İnce Viner'le bir söyleşi hayata geçirmiştim. Uluslararası serginin küratörlüğünü üstlenen Ralph Rugoff'un davetiyle hem Jardini'de hem Arsenal'e iki farklı proje ile Biennale'ye davet edilen Türkiye'den tek sanatçı olan Halil Altındere ile de bir söyleşi sizinle buluşturmuştum. Aynı zamanda Türkiye'den Venedik Biennale ve etrafındaki paralel sergilere, projelere katılan diğer sanatçılar hakkında bilgi içeren bazı değerlendirmeler yapmıştım. Hep Türkiye'ye bakan bir yanı vardı. Oysa ki hatırlatmak adına 1907 itibariyle tam 120 yıldır dünya sanatına yön veren bir Biennale ve Alamedi Farikası 1907 itibariyle birbiri ardına özellikle Cardini'de, öncelikle Cardini'de, sonra Arsenal'de ve kentin dört bir yanında sürekli ya da geçici mekanlarda kurulan ulusal pavyonlar. Bir nevi ulusal temsil ve olimpiyat modeli benimsemiş olan Venedik Biennale'indeki diğer ulus temsilleri de çok önemli ve onlara da bakmak icap ediyor. Bu yıl ilk Kez bir ulusal pavyonla Biyenel'e katılan ülkeler vardı. Örneğin bunu gündeme getirmek önemli. 89 ulusal pavyon vardı. Uluslararası sergide ise 79 uluslararası sanatçı vardı. Biraz önce dediğim Halil Altındere bunlardan biriydi. 89 ulusal pavyon içinde de Türkiye pavyonu da. Arsenale'deki 20 yıllık mekanı da yine bir ince eviner projesiyle karşımızdaydı. E, bu 89 ulusal Pavyon'un yanı sıra elbette Venedik Bienali etrafında kentin dört bir yanında yüzlerce sergi, proje, performans ve etkinlikle Venedik Bienali taçlandırılıyordu şüphesiz. E, ve de geçtiğimiz Venedik Bienali'ne 615 bin ziyaretçi geldiğini de istatistik bilgilerden e, hatırlatmış olalım. Dolayısıyla çok yoğun gezilen bir bienal. Söz konusu. Ben bu 89 ulusal pavyon içinden bazılarına yer vereceğim. E, çünkü e, bu ülkeler her biri kendi ülkelerinin sanat kurumları, kültür bakanlıkları tarafından kendi ülkelerinin... E, Farklı kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak en güncel ve nitelikli üretimlerini bir nevi dünya sanat arenasına çıkartmayı hedefliyorlar. Bu anlamda onları incelemek özellikle e, önem alet ediyor. E, Jardini'de, Arsenale'de pavyonlar var, kentte pavyonlar var ve bu pavyonların içinde en ilginç olanına e, her defa kurulan bir uluslararası jüri Golden Lion Altın Aslan Jürisi ki bu yıl içlerinde Türkiye kökenli bir küratör ve sanat kurumu yöneticisi olan Defne Ayas da vardı. Bunların içindeki bazılarına ödüller veriyorlar. Bu yıl en büyük ödülü ulusal pavyonlar arasında Litvanya pavyonu aldı ki Jardini'de ya da Arsenale'deki pavyonlardan biri olmadığı için Kulaktan kulağa yayılmadan önce hemen hemen kimsenin aklına Litvanya pavyonunu bulup gitmek pek de gelmiyordu. Dolayısıyla pek çok insan eğer bunu eşinden, dostundan, çevresinden duymadıysa ya da Golden Lion ödülü açıklandıktan sonra hala Venedik'te değilse görmedi, kaçırdı. Sonrasındaysa Önünde u upuzun kuyruklarda beklemek gerekti. Litvanya pavyonundan bahsedeceğim. Ama altın e, Aslan Golden Lion ödülünün en büyük kulislerde konuşulan adayı Ghana pavyonuydu. E, zaten şunu söylemek belki gerekiyor. Ülke pavyonları arasında iki tane içeriksel eğilim söz konusuydu. Pavyonlar genelde uluslararası devlet. Bu serginin yani bu yıl Rasugov tarafından kavramsal çerçevesi may you live in interesting times yani e, tuhaf zamanlarda yaşayasın olarak Türkçeleştirebileceğim bir nevi beddua olan ve sözde bir laf olan çünkü gerçekte böyle bir e, Çin deyimi yokmuş ama bir Çin bedduası ya da bir Çin deyişi olarak 20. yüzyılın batılı politikacıların dinle pelesenk olmuş bir ifade bu. Ee, genelde Ralf Rügoff'un temasını belirlediği ya da bu başlığa cevap vermeye çalışır nitelikte yapılıyor ulusal pavyonların içeriği. Bu yıl içlerinde Türkiye'yi de sayabileceğim kayda değer sayıda e, ulusal pavyon, e, Biyener'in kavramsal çerçevesinde ana akslarından olduğunu söyleyebileceğim bir e, Ulus devlet, sınırlar, göç, mültecilik, diaspora, yer değiştirme gibi daha siyasal meselelere odaklanıyordu. Siyasal ve toplumsal gündemimize cevap verir nitelikteydi. İnce evinlerin Türkiye pavyonunu bu kapsamda değerlendirmek mümkün. Bir diğer... Damar ise bir diğer aks ise şu anda dünyanın en acil içinde bulunduğumuz gezegenin en acil meselelerinden biri olan ekolojik kriz ya da çevre sorunlarıyla alakalıydı diyebilirim ben de her ikisinden size örnekler vereceğim. E, Halil Altındere'nin çalışması da İnce Evinir'in Türkiye pavyonu da daha ilk sosyopolitik bu göç, yer değiştirme, zorunlu e, yerinden edilme sınırlar meselesine dairken e, ilk defa bir ulusal e, pavyonla, bir ulusal temsille Arsenale'de hem de pek çok kişinin e, gezme fırsatı bulduğu Ghana pavyonu da e, kendi ülkesinin hem tarihsel hem güncel gerçekliğine cevap verir nitelikliydi. E, Artan Limited dergisinin davetiyle onların da e, Temmuz sayısına Gana Freedom adlı bu Gana pavyonu üzerine bir yazı yazdım. Biraz o yazı sırasındaki e, araştırmam vesilesiyle de size onu aktarmak istiyorum. E, öncelikle Gana'nın siyasal tarihine ve gündemine cevap ver nitelikte olduğunu belirttiğime göre Gana hakkında biraz bilgi vermek gerekiyor. Eski bir sömürge ülkesi Gana bağımsızlığını kazanması 1957 yılını buluyor. Yani Venedik Bienali'nin e, de hatta ulusal pavyonlarının olduğu ilk 50 yılda Gana zaten bağımsız bir ülke tahdi değil bir sömürge durumunda öyle bir konumu var. Ee, ve çok fazla Gana kökenli insan, dolayısıyla sanatçı, küratör, sanat insanı da yıllardır ülke dışına yerleşmiş ve çalışıyor durumdalar. Gana pavilonun bu Ghana Freedom adlı pavilonun kataloğuna da e, yazan, düşünür Kıva Me Anthony Apia, ülkeyi Çok yayılmış, farklı yerlere yayılmış, yani farklı coğrafyalara yayılmış ve çeşitli bir ulus olarak nitelendiriyor. Çünkü kendisinin de, yani kendi ülkesinde de çok farklı etnisteler, farklı topluluklara ev sahipliği yapan, onları barındıran bir Cumhuriyet, Gana Cumhuriyeti. 2013 yılı itibariyle 15 yıllık bir kültürel kalkınma, biraz turizmle de alakalı bir kalkınma planı yaratıyor ve hem Gana kökenlilerin e, ülkeye geri dönmesini, ya da ülkede tekrar yatırımda bulunup ülkeyle yeniden ilişkilerini güçlendirmesine teşvik ederken hem de dünyanın ilgisini de Ghana'ya çekmeye çalışan bir politika yürütüyor. Ve e, tabii ki Gana kökenli dünya çapında meşhur özellikle Birleşik Krallık'ta ya da dünyanın farklı yerlerinde e, köklü, e, Sanat insanları, kültür insanları, kanaat önderleri var. İşte bunlardan biri star bir mimar olarak tarif edebileceğim David Adriae. Bir diğeri geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz küratörlerin küratörleri Okvi, Envezor. Her ikisi de Gana kökenli. Okvi, Envezor tabii ki ilk Gana pavyonunda hayatını kaybetmeden önce stratejik danışman olarak görev almış. Ona da ithaf edilen bir pavyon çünkü Okvi'yi, Venedik Vienneli'nin de artistik direktörlüğünü üstlenmiş bir isim geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla Venedik Vienneli'ne dair de son derece büyük deneyimi var. E David Adjaye ise çok deneyimli ve şu anda Gana'da da hükümetle çalışarak önemli yapılara imza atan bir mimar. Onun da tasarım, mimar tasarımı da ona emanet etmiş durumdalar. Serginin adı Ghana Freedom. Tam da 1957'de Gana özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşurken yayılan bir şarkı, bir müzik parçasına atıfta bulunuyor. Hem sanatın, sanat alanının bağımsızlığına ve özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne hem de ülkenin bağımsızlaşmasına referans veriyor. Davet edilen sanatçıların e, oldukça büyük kısmı Gana dışında... Kariyerlerine devam ediyorlar. E Bu da ülkenin gerçekliğine referans veriyor. Yarısı kadın sanatçıların. E, Ghana'ya dair güçlü, tarihsel ve güncel bir söylem ortaya koymaya çalışıyorlar. Hep, hemen hepsi bu sergiye yani Arsenal'deki e, çok da enteresan mimari yapıya referans vererek ortaya Konan yeni üretimler Felici Abdan, John Aconfra, El Anad Sui, Linelio Dambuakye, İbrahim Mahamma ve Selasi Aousi Sosu. Kendi memleketlerin mirasını ve kültürünü film, enstelasyon, resim gibi farklı tekniklerle işlerken tabii ki ülkenin kolonyalist geçmişini, kolonyalizme e, muhatap olmuş geçmişini ve sonrasına dair kolektif hafızaya. Özellikle bununla ilişkili olarak temsiliyet, gelenekler, ticaret yolları, üretim, tüketim ilişkileri, o dönemki toplumsal, siyasal ve kültürel çatışmalar, kayıplar ve sonrasında tabii ki 1957 sonrasındaki yeniden inşa gibi alt temalarda birleşiyorlar. Ee, serginin tasarımını biraz önce söyledim. Serginin tasarımı Venedik ve Gana'daki Ortak mimari tekniklerden sıva tekniklerinden yararlanıyor. Ghana'nın geleneksel Grunsi adı verilen toprak evleri varmış onları model alıyor. İçerine girdiğiniz anda kendinizi Afrika'da gibi hissediyorsunuz. Her bir ahşap çatıyla örülen birbirine bağlı ve her biri birbirine bir sanatçı ya da bir projeye ayrılmış silindirik bölümlerden küçük küçük kompartmanlardan oluşuyor. Serginin bir kamusal programı olduğunda burada sınır göç diaspora ulusal temsil gibi kavramların ayrıca tartışılacağına değinmem gerekir ve serginin Venedik Bienali bittikten sonra Kasım ayından sonra kendi beslendiği kendi konumlandırıldığı coğrafya olan Gana'nın başkenti Accra'da da yerel izleyiciyle bu buluşacağını söylemek önemli asıl böylece umarım tartışma zaten yaratmaya çalıştığı tartışma alanı daha e, daha içten bir bakışa da sahip olacaktır ve daha derinleşecektir Gana pavyonunu özellikle Arsenal'e yolu düşenler kaçırılmasınlar Türkiye pavyonundan çok da uzak değil konum olarak e, bir diğer damar demiştim bir diğer ana konu dünyanın gezegenimizin en acil meselelerinden biri olan iklim krizi, ekolojik kriz meselesi. Buna cevap vermeye çalışan çok proje vardı. Bunlara biraz bunlardan bazı öneriler getirmek istiyorum. Benim de araştırma çalışma alanlarımdan Biri olduğu için özellikle o filtreden o gözle Biennale'lere bakmaya çalıştım. Sanat dünyamızın Temmuz-Ağustos sayısı içinde Venedik Biennale'indeki ulusal pavyonları ekolojik krize verdikleri cevap bu meselelere değinme biçimleri üzerinden de bir makale kaleme almak istendiği için biraz da o odaklı da bir eneli gezmem mümkün oldu. Dolayısıyla bunlardan da küçük bir seçki paylaşmak istiyorum sizlerle. Ama hemen öncesinde tam zaten bu meselelere yani neredeyse dünyanın sonuna diyelim ekolojik bir felakette dünyanın sonunun gelmesine cevap veren çok popüler, Ve Golden Lion ödülünü alan Litvanya pavyonundan bahsetmek istiyorum. Litvanya pavyonu bir opera performans. Bu opera performanstan yaklaşık 3 dakikalık bir bölüm size dinletmek istiyorum. Akabinde Litvanya pavyonunda içinde olduğu ama ekolojik meselelere odaklanan pavyonlardan yaptığım seçkiyi sizinle paylaşacağım. Kısa bir ses arası diyelim çünkü bu opera performanstan kolajlar size dinleteceğim. Aslında oldukça uzun. Akabinde açık radyoda Harici'den Sanat programında ben programcınız Çeleng bu yılki Venedik Bienali'nden seçkilerle karşınızdayım. <Gülüyor> bir ses arasından sonra hariciden sanat programındayız. Açık radyoda bu yılki Venedik Biennale'nden çeşitli ulusal pavyon önerileriyle karşınızdayım. E az önce dinlediğimiz parça e, bu yıl Venedik'te en iyi ulusal pavyon seçilen Golden Lion ödülünü jürenin verdiği Litvanya pavyonundan bir kolajdı. Çünkü bu bir Opera Performance'ı oradan bazı bölümler arasında paylaştım. Programın sonunda bununla ilgili biraz daha detay vereceğim. Ee, ekolojik krize cevap veren doğa ve ekolojiye duyarlı bir içeriğe sahip pavyonlardan örneklerle devam etmek istiyorum. Bu yıl Jardini'de Danimarka, Fransa, Finlandiya, Japonya, İspanya, Kanada ve Nordik yani İskandinav ülkelerin ortak kullandığı pavyyonda sanatçı ve küratörler doğa ve ekolojiye duyarlı bir içerik sunuyorlardı. Oldukça ağırlığı vardı bu meselenin. Bunlardan örnekler paylaşmak istiyorum sizinle. Açılış döneminde çoğu kişinin önündeki uzun kuyruklar nedeniyle ya çok vakit kaybettiği ya da görmemeyi, beklememeyi tercih ettiği Fransa pavyonuyla başlayalım. Lord Provost adeta akışkan ve omurgasız bir favyon yaratmış. Çünkü favyonun e, jardinden gelen ana girişi tamamen kapalı. Arka taraflara yönleniyorsunuz. Böyle çalılıklar arasında zar zor arka kapısını buluyorsunuz mekanın. Orada zaten kafanız karışmaya başlıyor açıkçası. E, i̇çeri girdiğinizde ise böyle gerçek mi, halüsinasyon mu, kurgu mu, ne olduğunu gerçekten anlamadığınız fantezi mi? ...olduğunu anlamadığınız bir takım hareketli görüntüler, imgeler, objeler ve böyle bir atmosferik e, durum var. Ve yavaş yavaş seyrettiğiniz şeyin kameranın değil de sanki canlı bir şeyin gözünden ve içindenmiş gibi hareket ettiğini ve gözlediğini hissediyorsunuz. E, bu bir Bunun bir deniz canlısı olduğunu da anlıyorsunuz yavaş yavaş. Ee, ve Fransa'nın güneyinden başlayıp e ne de olsa Fransa pavyonu bazen denizde bazen karada bir yolculuk sizi bir tür yol e, filmi gibi hissettiriyor. Sonunda Jardini'de olduğunu hissediyorsunuz hatta az önce ana kapısına girmediğiniz o pavyonun kapısında çatısında bir yerlerdesiniz. Ee, dediğim gibi bilinç akışıyla bilinç altı. Hatta surrealizm arasında gidip gelen deep sea blue surrounding you, insan merkezli algımızı, bencil dünya ve doğa algımızı alaşağı etmeye çalışan bir yapısı var. Nereden gelip nereye gittiğimizi sorgulatıyor. Doğadan geliyoruz, doğaya gidiyoruz. Belki bunu hissettirmeye çalışan bir pavyon. Mutlaka görmek, yaşamak lazım. Ee, iklim değişimi tabii ki iklim krizi hatta yaşam alanları en çok etkilenen bölgeler ya da iklim afetleri, ekolojik afetler yaşayan coğrafyaların ulusal pavyonları da kendileri için de bu tabii ki aciliyet daha da fazla taşıdığından e, konuya daha ciddi daha öncelikli olarak yaklaşıyorlar. Kuzey kutbundaki Inuit topluluğunun sesini Venedik'e taşımayı tercih etmiş. Örneğin Kanada. Isuma adlı bir projeyle yapıyor bunu. Finlandiya, yine bir başka kuzey ülkesi Finlandiya'da bir mucizevi işçiler kolektifi önermiş. Meseleye, ekolojiye daha ziyade kolektif bilinç, kolektif pratikler üzerinden bakmaya çalışıyor. Danimarka'da Kezár ise Sansur ile ya da İspanya Pavium'daki Itizar Ocariz ve Sergio Pegore adlı sanatçılar da ekolojik felaket konseptini daha bireysel daha kişisel bir yerden ele alıyorlar. Daha ziyade beden, hafıza ve psikoloji üzerinden yani günümüz bireyinin bireyini çevreleyen ekolojik gerçeklik ve onun beden ve insan ...psikolojisi üzerindeki etkileri üzerinden el aldıklarını söyleyebilirim. Danimarka'nın ve İspanya'nın, Jardini'deki pavyonlardan hep örnekler veriyorum size. E, Japonya pavyonu yine Jardini'de ve Nordik yani kuzey ülkelerinin ortak pavyonu ise ekolojiye doğrudan odaklanıyor. Hatta bilimsel araştırmalara da yer veriyor bunu yaparken. E, weather Report, Forecasting Future... Hava durumu, geleceği tahmin etmek, geleceği öngörmek, geleceğin hava durumunu koklamak adlı pavyonuyla İskandinavya'dan Angraf ve Ingala Hirman ve Napteri kolektiflerin işlerine yer veren bir pavyon var. Ekolojik sürdürülebilirlik adına öncelikle insan merkezçi anlayışımızı kırıp, insan... Olan ve olmayan türler arasındaki ilişkiyi ve hiyerarşiyi ve diyaloğu yeniden düşünüp kurmamızı öneriyor. Japonya ise çok disiplinli ve kapsamlı bir araştırma projesi adeta ortaya koyuyor. Zira Cosmo X başlıklı bu proje sanatçıların yanı sıra antropolog, besteci ve mimarlardan oluşan bir ekiple karşımızda yok olma tehlikesi altında Dünyada nerede ve nasıl hayatta kalabileceğimiz biraz böyle post apokaliptik ya da dünyanın sonu geldikten sonra neler yapılabileceğine dair de çıkış noktası arıyor. E, ve tabii ki Japonya gibi okyanus ülkelerinin bir afet kaynağı alan tsunami içeriksel olarak bir mesele olarak pavyonun merkezinde mekan tasarımıyla çok önemli de ee, ön planda kuş sesleriyle bezeli bir ses düzenlemesi yapmış besteci hareketli görüntüler belgelerle Japonya'nın ekolojik krize nasıl cevap verebileceğini incelemeye çalışıyor. Ee, bir başka ekolojik çeşitlilik tehlike altında olan ülke bir başka ada ülkesi Yeni Zelanda. Jardini dışında tıpkı Litvanya gibi Ee, çok konuşulup ziyaret edilen pavyonlar arasındaydı. Dane Mitchell burada bilimi de devreye, teknolojik araştırmayı, araştırma ve geliştirmeyi de devreye sokmuştu. Post-Hoc adlı bir projesi var. İlk bakışta ağaca benzeyen telefon kulübelerinden, telefon kulelerinden özür dilerim. Yok edilen, tükenen, kaybolan ve yıkılan insan dışı türlerin listelerini tek tek okuyor bu bunlar varlık, malzeme, eşya, nesne, insan dışı, tüm türler, hayvanlar, bitkiler elbette var. Bunların isimlerini okuyor ve işin ironik ya da dramatik yanı şu, Venedik Biyeneli boyunca aylarca her gün 8 saat çalışmasına rağmen bu kulelerden bu listenin okunması tamamlanamayacak. Çünkü o kadar çok tür... Iklim krizinden etkilenmiş yok olmuş durumda. E ve nihayet programı sona erdirirken müzik arası ses arasında da bir opera performanstan bölüm size yayınlamıştım. Onunla da kısaca değinmek isterim. Litvanya pavyonu altın e, aslan ödülünü de aldı biliyorsunuz. E, Golden Lion ödülünü de aldı eee Sananci adlı bir opera bu. Biraz Brecht tarzı bir yabancılaşma etkisi kullanıyor. Bizi iklim, ekolojik afetler konusunda pek de çalışmadığımız bir yerden vuruyor. Sıradanlıktan, gündelik yaşamdan hatta gündelik günlük modern koşturmacalı yaşamımızın tek umudu tatil, başka bir yere gitme fikrinden şu anda yaz aylarında yaz zaten bu da özellikle önemli. Ee, performansı izledikçe adeta suçluk duygusu sizi sarıyor çünkü yukarıdan balkonlardan e, yapay bir ama fazlasıyla gerçeklik hissiyle dolu bir plajda sıradan bir tatil gününü dikizliyorsunuz ee, altılı bir donanma üssü kullanılmış orada bir yapay plaj ortamı yaratılmış iklim krizi ve ekolojik felaket Doğrudan bir şey söylemiyormuş gibi hissediyorsunuz ama dünyanın sonu geldiği zaman sizin aslında sıradan bir şekilde öylesine birden dünyanın sonunun geleceği hissiyle sizi donatıyor. İnternette sayısız bunun fotoğrafını ve videosunu olabilir, bulabilirsiniz. Litvanya pavyonu Sun and Sea yani güneş ve deniz opera performansı diyerek burada programı sonlandırmak Istiyorum. Tatilciler Korosu bölümünü de size okuyarak bunu yapacağım. Denizcilik, deniz bir orman kadar yeşil bu sene. Botanik bahçeleri yeşeriyor denizde. Su çiçek açıyor. Bedenimiz bürünürken kaygan yeşil bir posta. Mayamıza yosun doluyor. İçi boş salyangozlar, şişkin yosunlar, balık kanıtları ve her tür deniz kabuğu. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Harikten Sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay. better... yeah. Hazırlayan ve sunan Australia France Çelenk Barfa